Fe ddist clic eid mâdyn vi mâddenki minn Carraf Cyndi Bismillâheirrahmanirrahim Elhâmdün lillâhi rabbil âlemine Oriw Muhammedin ve alaâli ve sahbî ecmain Kıymetli dinleyenlerimiz bu mübarek Cuma gecesinde İnşallah şu, e, Rabbimizin yüce zatıyla ilgili En mühim şey İtikad, ehl e göre Allah'ımızı tanımak, Rabbimiz'in sıfatlarını bilmek. Buna marifetullah deniyor, Allah-u Teala'yı tanımak anlamında. Tabi hakkıyla marifet, hakkıyla tanımak, bizler için e, müyesser olacak bir şey değildir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Seyyidül Arif'in, Allah-u Teala'yı tanıyanların Arif-i Billah deniyor onlara, onların efendisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Tabi Arifler başta enbiya kiramdır rusul-u fi gamdır. Yani peygamberler, onlardan, şey, hiçbir veli onlardan iyi. Allah-u Teala'yı tanıyamaz, tanıtamaz. E bütün Enbiya'nın da Efendisi Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz olduğuna göre, e o da buyuruyorsa ki, Sübhaneke ma'arafnâke Hakk'a ma'arifetke ya maruf. Ey tanınan allah Teala, yani tanınmayı hak eden yüce zat, en çok tanınmayı hak eden, tanıtılmayı hak eden Sen sen. Fakat seni biz tenzih ederiz. Yani bizim tanımalarımız, tanıtmalarımız, okumalarımız, okutmalarımız, an anlatmalarımız e senin zatına yakışmıyor. Ma'arafnâki hakkâ marifetikâ. Seni gerektiği şekilde hakkıyla e tanıyamadık buyuruyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem seni hakkıyla tanıyamadık buyurursa e kimse ben hakkıyla tanıdım diyemez.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 e onu kitabından naklediyor Durar Husseyni'de ve Wahabiyyet'sinde. Orada şu geçiyor mesela Seluke eee entorh ya kalbi bunun marifetike. Yani marifetinin nuruyla kalbimi canlandırmanı istiyorum. Kalbimi yani seni tanımanın nuruyla kalbimi canlandırmanı istiyorum. Tabii şimdi bunu sünnetle farz arasında okuyarak da olmuyor.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 Her cuma gece yani perşembenin akşamında bu derste Mevla-ı Teala tanıtılıyor. Başka bir şeyle konulara girmiyoruz. Seni biz hakkıyla tanıyamadık buyuruyor. Ama bu duada da ne diyor? Esseli gönet yuhiye kalbi binür marifetike hatta e'rifike hakka marifetike diyor. Yani Ya Rabbi sen benim kalbimi öyle ihya et canlandır ki marifetinin nuruyla abat eyle ki seni eee Nasıl tanınman gerekiyorsa hakkıyla tanıyabileyim diyor. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla tanıyamadık buyururken, e sen bu duada nasıl hakkıyla tanıyabileyim dersin? Diyebilirsin. Niye diyebilirsin? Zihet farklıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hakkıyla tanıyamadıkta beyan ettiği Allah-u Teala'nın künhü zatıdır. Yani öz zatının künhüne kimse vakıf değil. Öz zatının künhüne Künü demek hakikat ve mahiyetine. Kimse, kimse vakıf değil. O nefh ediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen, hadis-i şeriflerde geçen Allah-u Teala'nın esma-ı ilahi, sıfat-ı ilahi-yelesiyle tarif, kendini tarif ettiği şekilde hakkıyla tanıyabilmek mümkün. Ama bugün Müslümanım diyenlerin birçoğu e, ne Allah-u Teala'nın isimlerini sayabilir, ne sıfatlarını sayabilir, ne sıfatlarının manalarını anlatabilir. Papan gibi ezberlemiş vücut, gıdem, beka, vahtaniyet, muhalefetünl-havadis, kıyam-bi nefsi, öbür taraftan hayat, ulim, semiu, basar, irade, kudret, kelam, tekvin, öbür taraftan izafiye, ihya, imate, tehlik, terzik. E bunları ezberlemiş olabilirsiniz Sıbyan mekteplerinden beri. E çoğu bunu da bilmiyor. <gülüyor> bunu şi'n profesörler sayamaz yani. Onu da bilmiyor. Ama bunu bilmek etmez ki. Vücut ne demek? Vücut ne demek yani? Aaa Türkçe'de ne yaptı? Adam pazu yaptı, kas yaptı, böyle ne vücut yaptı derler yani. E millet vücuttan ne anlar vücut, sıfat? Yani bunların hepsi izaha muhtaç. Bu kadar alimler niye bu kitap yazdılar? İmam Gazali'ler, İmam Teftezaniler, İmam Nesefiler. Niye yazdılar? Mevla'yı tanımak, tanıtmak için. Şimdi sen künhü zatı itibariyle, öz mahiyeti ve hakikati itibariyle Mevla'yı tanıyamaz kimse. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tenzih etti, ben tanıyamadım dedi. Kim tanıyabilir? Ama ''Ya Rabbi sen benim kalbimi marifetinin nuru'yla ile de seni hakkıyla tanıyayım.'' Bu duayı da Mevla öğretti. Hakim İtirmiz Hazretleri'ne onu da Mevla öğret, ilham etti, öğretti ona. Demek ki bu dua caiz. Niye caiz? Biz Allah'ı hakkıyla tanımayı isteyebiliriz. Ne manada ama? özzatının zatının itibariyle değil. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen isim ve sıfatlarını hakkıyla anlayabilmek. ya e, onları biz anlayalım diye indirdi zaten. E sen okumuyorsun, dinlemiyorsun da anlamıyorsun. Ha bu itibarlı. Onun için Amazım Efendimiz Kabe'yi muavvamenin içerisinde iki rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i hatbetti. İki rekatta. Kabe'nin içini açtılar ona. 55 kere atç yaptı zaten. İki rekat takatim yapınca, tabii iki rekat takatim yap yapan e, duası makbul olmaz mı? Olur. Şimdi siz şaşırıyorsunuz. Ben bir Hanım, hoca tanıyorum. Şu anda sağ. İsmini sıfatını vermeyeyim. Yani kızımdan tabii duydum. Tabii o da medresede biliyor işin aslını. Bir hanım, hoca tanıyorum yani. Babasını falan da rahmetullahi aleyh, iyi tanıyorum. Şu anda iki rekat namazda Kur'an'ı katmedi. Allah Allah. Şimdi bu işler olmaz demeyin.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 Ondan sonra da tabi sabah namazını çok geciktirmeyeyim. Şimdi Diyanet de karar almış, hemen hemen ilk vakitte kılıyorlarmış. Yani tabi ki çok şey oldu, iş, işe yetişemezler. Cemaat da kaçırmasınlar. Biz de yani işte yedi içerek geçene kadar gelseler, yedi içerek geçe de olsa sabah namazında anca yedi içerek geçe falan durulur çünkü daha ileri tehir edemez. Şimdi sabah namazında sünnet üzere sene yapamıyorum, epey de gidemiyorum. Birinci rekatta secde suresi, ikinci rekatta insan suresi. Biraz da yani tertil üzere rahat okuyayım derse... ...zaten mecbursun yani düzgün okuma da... ...yani on, on, beş, dakika sürüyor, on beş dakika sürüyor. On beş dakika sabah namazı olur ya? On beş dakika. Adam geldi bir gün dedi, hocam bizim cami imamını dedi, şikâyet edeceğim müftülüğe dedi ya. Ne oldu dedim, Yasin'den sabah namazı kıldırıyor dedi. Ne mübarek adammış dedim, sen nerede buldun öyle imam dedim, bırakma dedim ya. Millet radduha ile kıldırıyor dedim ya. Yani şimdi işte biz tabii Secde Suresi'nin insan suresiyle Yasin'den az. Toplamı yani iki surenin toplamı Yasin'den az. Yasin altı sayfadan işte 4 satır az. Ya yani 6 satır az. 6 sayfadan 6 satır az. Şey bu taraftan eee Secde Suresi de efendim tam 3 sayfa değil. O 4 satır az. Eee insan suresi de bir buçuk sayfa diyelim. Eee sayfaya yakın. 5 sayfa toplamıyor. Yasin'den az yani. 15 e, dakika 15 dakika ne var? ya? Yedi çeyrek geçe yedi buçuk namazı bitirsen ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle kıldırıldı her cuma sabahını. Gel bir sünnete katıl. Efendim biz ölmüş sünneti ihya diyoruz. Hiçbir yerde yapılmıyor bu. Ölmüş sünneti ihya dene. Yüz şehit sevabı var. Kendini ezberleyemiyorsun, okuyamıyorsun, imam değilsin. E gel orada cemaatle bir sünnet üzere kılacağız yarın sabah inşallah. Fatih'teki Yesevi Derneği'nde. E şimdi... İmam-ı Azam'i iki rekatla katmet edince ooo felan. Şu anda da eden var. Ama İmam-ı gibi demez tabi ki. İmam-ı manası huzur şu Nerede İmam-ı yetişsin? Ama zahiren de olsa bunu yapıyor kadın. Bir hanım ablamız, ablamız, Allah nazardan muhafaza etsin, iki rekatla katmet diyor. Şimdi bir medresede bana anlattılar. Allah, Allah Mübarek gecelerde duruyorlarmış safa. Hafız kız kıs talebeler. En azı dört okuyor namazda. 800 yüz. ya? Sifta yok erkeklerde ya. Ben erkeklerde böyle bir sifta yok ya. Duymadım. Hanım kardeşlerimiz çok gayretlidir Efendi Hazretleri. Niye onlara o kadar emek etti? Boşuna mı etti? Biliyordu. İki rekatta Kur'an katmedi ya. Eden var. Çünkü 8 saat kadar sekiz, sekiz buçuk saatte bu olabilir normalde. Sekiz buçuk saatte yani Şu anda geceler çok uzun mesela. Çok rahat var Yasayı ilk vaktinde kılsam imsaka da bitirirsin. Yani ama yapmak üzere Ne bel dayanır. Zaten hafıza, ezberli, ezber nerede o kadar taş gibi? Bütün Kur'an'ı Fatiha gibi biliyorsun. Hiç yanlışsız katınacağız Maşallah. İmam Azzef Efendimiz iki rekatta katmini yaptı. Peşinden Kâbüncü'ne dua etti. Ya Rabbi bu Nûman kulun adı Nûman bin Sabit'tir. Bu Nûman kulun Sana hakkıyla ibadet edemedi. Bak iki rekatta Kur'an'a kat De Kur sana hakkıyla ibadet edemedi ama seni hakkıyla bildi. Seni hakkıyla ibadet edememesini, seni hakkıyla tanımasına başla da bunu beni affet. Deyince Kabe'nin köşesinden direk köşesindeki direkten nida geldi. Ey Ebu Hanife. Numan kulumuz bizi hem hakkıyla bildi.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 Bu noktada hiç taviz verilemez. İntikatta müsamaha yoktur. allah Teala hakkında caiz olmayan bir şey yakıştırırsan, öyle olduğuna inanırsan kafir olsun. Allah-u Teala'da bulunan kemal sıfatlarında bir sıfatı inkar edersen, ilmi yok. Onu bilmez, bunu bilmez, teferruatu bilmez. Azim Bayındır'ın dediği gibi senin evleneceğini kimle ne bilsin? ha Kemal sıfatlarını inkar edersen yine kafir olsun. Bu iş o kadar ince bir iştir ki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 Ne manada birdir? Tamam mı? Üç türlü de mana verdim. Kadimün, şimdi onu geçen derste geçen dersi kaçıranlar bizim sitelerimizde bulabilirler. Cübbeli Ahmet de atılabiliyor mu şu an? Evet, Cübbeli Ahmet Hoca.tv başladı mı faaliyet evet. Cübbeli Ahmet Hoca.tv yani yeni tertip üzere arkadaşlar 2-3 aydır uğraştılar. Yeni tertip hazırladılar size. Ee, i̇stekleriniz, şikayetleriniz olsa bildirin. Para, pul istemiyoruz. Allah rızası için. İzleyin. Ee, orada geçen Perşembe akşamı itikat dersini adı itikat dersi mi diye geçiyor. Kavaydu lakait yazılıyormuş. O da mühim şimdi. Aradın Nerede aradığını bilmen için ismini bilmen lazım. Kavaydu lakait. Yani bence onu itikat derslerine şey yapsak daha iyi olacak. Millet Kavaydu lakait. Telefuzu zor. Kafada kalması zor. İtikad dersleri yapalım onun adını da. Şu anda kavadül hakaat diye atılmış yani. Ondan Allah-u Teala'nın birliğinin ne anlama geldiğini, ne yönlerden bir olduğunu, ondan gayri o yönlerde bir, bir hiç birliğe sahip varlık olmadığını. Ama çok yönleriyle anlattım. Şimdi onu edemem. Şimdi geldik kadimun. Kaldığımız nokta burası. Kadimdir. Kadimdir ne demek? Evveli yok. Bak la evvele lehu. Şimdi kadim evveli yok derken kadimdir kıdem. Türkçe'de kıdem. Tazminatı da var ya. Tazminatı alırsa para olunca tazminat, mazminat. Kıdemi biliyorsunuz. İşte kıdem önce olmak yani. önce Daha önce işe giren de kıdem oluyor. Askere daha önce giden subay, bas, çavuş bilmem ne oluyor işte. Kıdemli er oluyor. Kıdem daha önce olan. allah Teala kadimim kadimdir. Yani kıdemdir. Ama e, şu kıdemli nasıl kıdemli Allah-u Teala. Böyle mana verirsen o Bu şu demek. Onu şerh ediyor. La evvele. Asla başlangıç yoktur. La zatı için. Başlangıç yok ne demek biliyor musun? Geri ki zamandan ne kadar geri gitsen yedi bin seneye gittin, yedi bin seneye gittin, 7 milyon seneye gittin. Yani dünya yedi bin senelik ömrü var. İşte şimdikiler geçen net attılar ya. Biraz at da kuşlar yesin. Ufak at dedim adama. Büyük bir profesördü. Yedi 350 milyar yıl. 350 milyar yıl evvel dinozor varmış. Allah. Şuna profesör oğlum şey ya. 350 milyar yıldan dinozorun kemiği kafası nasıl kalmış ya? La havle ve la kuvvete illa billah. senede insanların kemiği kalmıyor. Neyse. Şimdi burada ama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 Allah-u Teala'nın olmadığı bir zaman bulabilir misin? bulamazsın Kadim o demek. Evveli yok. Ne demek? Ne kadar geri gitsen? Allah-u Teala'nın var olmadığı haşa bir zaman dilimi yok. Bu demek. Hadis-i şerifte Bukhari şerifte ne <gülüyor> <diyor>? <gülüyor> Atin tefsirinde Bukhari yapıyor bunu. Allah Teala ki mahlukatı baştan yaratıyor. Yoktan yaratıyor. Şimdi hepimiz yoktan yaratılmışız. Gökler, yerler, Arş, kürsü, levh-ı mahfuz, kalem ala hepsi dahil. Hepsi mahluk, hep sonradan yaratılmış. Yebdeu'ul halk mahlukatı baştan yaratıyorsun ve sonra tekrar işte yok edecek. Mahşer, kıyamet sura üflendiği zaman yok edecek, sonra tekrar ihya edecek. Ayetin tefsirinde ne buyuruyor? Kaan Allahu ve lem ma'hu gayruhu. Velem yekun şey diye de var. Böyle mekun. Eee diye Buharî'nde burada geçiyor. Yani Allah Teala vardı, hep vardı. Kane oldu denmez. Kane Allah Teala için. Kane Allahu Allah oldu demez. Bak biz meal hazırladık. O mahalde ne yaptık hep? Daim oldu. Allah Teala hakkındaki kaneler Kane Allahu önünde varsa lafzı celal yani ön, gerisindeki kanelerin manası oldu değil. Kâhane daim oldu. Çünkü Allah'ta hiçbir sıfatı sonradan gelişmez. Zatı da sonradan var olmadığına göre Türkçe'de oldu nasıl bir olgu geliştirir? Yoktu da oldu demektir. Onun için manaları doğru vereceksiniz. Bugün bütün mehallere bakın. Belki de bizim bu titizliğimizi el-i sünnete göre olan bu titizliğimize riad etmemişlerdir.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 evvel yok anlamına gelmiyor. Çünkü gidiyorsun yedi bin sene evvel dünya yok. Gidiyorsun o yirmi bin sene evvel misal arş yok. Misal. Bunu misal konuşuyorum. Cebrail Aleyhisselam Melaki-i Kiram Hazarat. Gidiyorsun yüz bin sene evvel iki Misal. Misal konuşuyorum yani. Ama illa bir noktaya geliyorsun o noktada Cebrail Aleyhisselam yok. Geriye doğru geliyorsun o noktada arş yok.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 Arşiol oken Allah neredeydi aşağı ve kelle? O zaman nasıl Allah'a mekan istihad edersin? Şimdi Hiçbir şey yoktu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru da yoktu ezelde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu da yoktu ezelde Sen şimdi ne kadar geri gitsen Yok bir tek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu, nuru ezelde vardı dersen ehli i sünnetten çıkarsın Böyle bir şey yok Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru da sonradan yaratılmışlar e ben Allah'ın nurundan yaratıldım hadisleri kaç kere ben size mevlüt geceleri izah ediyorum ama bu izahları eski mevlütlerde bulamazsınız çünkü meleke keşbe diyorum devamlı kitap okuduğum için gece gündüz o, o izahlar son bir iki senedir yapabildim çünkü huluktu nur ile ben Allah'ın nurundan yaratıldım Allah'ın nurundan değil işte Allah Teala'nın zatına ait nurdan yaratılmadı ama Allah Teala vasıtasız bir nur yarattı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 E İsa aleyhisselam'ı da Allah'ın ruhundan yarattım diyor Kur'an. E Allah'ın ruhundan ne demek? Allah Teala baba vasıtası olmadan başka insanlar ana baba vasıtasıyla, birleşme vasıtasıyla yaratılıyor ama Resul e, İsa aleyhisselam'da bu efendim çiftleşme, insan suları devreye girmeden kün emriyle, ol emriyle anasının rahminde yarattığı için ruhullah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 Kün emrini de, devreye soktu. Başka vasıtaları kaldırdı aradan. Bunu başka kimseye yapmadı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bile babası annesi var. Baba annenin e, efendim içtimağı vasıtasıyla dünyaya geldi. Bir tek İsa Aleyhisselamda bu yok, bir de Adem babamızda yok. Yani onun Kur'an-ı Kerim'in mesela İsa'nın da mesela Adem. Allah'ın de İsa'nın durumu Adem'in haline benzer der. Başka da bu işin istisnası, müstesnası yok. Adem Aleyhisselam anasız babasız. Kün buyurdu. "Halekûm tura, topraktan iskeletini yaptı. Tıpkı meleği. Kün! Adam ol, insan ol, canlı ol, dire ol." Buyurdu Fekün. Birden kalktı ayağa. Toprak, balçık, saksı gibi kot kot kot vurduğu öten. Adem Aleyhisselam'ın çamuru insan oldu. Etten kemikten mürekkep, damarlardan sinirlerden müteşekkil insan oldu. Kur'an bunu söylüyor. Bunu inkar eden kafir olur. Yoksa Adem Aleyhisselam'ın babası varmış. Mustafa İstamoğlu'na göre babasının da babası varmış. İlahi ahireyi gidiyor. Gerilerde de maymundan birleşiyormuşuz. Yahu gavurlarda böyle bir felsefe yok ya. Yaptığın bir şey de hangi... Yani hangi gavurdan aldın kaynak da bulamazsın yani. Hiçbir gavurun felsefesinde... Yani böyle bir şey yok. Adam maymundan türedikler, anlarım onun gavurluğunu. Maymundan türediğin bir gavurluğu, bir mantığı vardır. Evrim teorisidir, dönüştük ettik. Yok biz...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 Bu öyle bir şey çıkarıyor ki Yani ne bir batıl dinde de yok Batıl mezhepte de yok Niçin? Öyle bir şey konuşacaksın ki millet senden bahsetsin da. Onun için halif doğrat Ters git ki tanınasın Düz yoldan giden arabanın plakası kim anons eder? Bir tane yola ters girersen Herkes ona bakar yani Bu da öyle yapıyor Şimdi Nasıl İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhudur demek Haşa Allah'ımızın ruhundan parça değildir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 Celle Celaluhu ee, Allah Teala'nın kadim sıfatı olduğuna e, Kelâm-ı kadim diyoruz Kur'an'a Çünkü ne, Allah Teala kadim, sıfatı, kelam sıfatı da kadim Kur'an'da kelam sıfatının eseri Onun için kadim İşte Mu'tezile'yle aramızda Ahmed ibn Hanbel'ler ne kadar dayak edilir, bu kadar ulema Mu'tezile hükümeti neler etti? Abbasiler e, Döneminde olacak yani E niye Kur'an mahluktur dedirtmek istediler?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 İttifak etmiştir ki Allahu u Teala e, Kadim sıfatıyla Mevzuftur Tabi kadim sıfatını Kur'an-ı Kerim'de kadim kelimesiyle Bulamıyoruz El kadimu diye Kadimün diye Allah-u Teala'nın Gafurun, Rahimun gibi Bir kadimünü Kur'an'da ararsanız Bulamıyoruz Ama manasını bulabiliyor muyuz? bulabiliyoruz Onda da bir ayet-i kerime var Bu da 500 milyarlık sorudur yani. 500 trilyonluk sorudur yani. Ne buyresi sahible ve manahnu bi mesbuqin. Biz mesbuk değiliz. Mesbuk ne demek? Fıkıhta da mesbuk var. Bir rekatı kaçıranın ne oldu? İkinci rek'atta imama yetişene ne derler? mesbuk. Kendinden evvel namaza başlanmış, bir rek'atı fevt etmiş, kaçırmış. Biz geçilmeyiz diyor. Bu ne demek? Çünkü kendinden evvel bir varlık olacak olsa Zatından evvel bir varlık olacak olsa Allah-u Teala ne durumuna düşer? Haşa mesbuk durumuna düşer Ama allah Teala biz asla mesbuklar değiliz Ne demek mesbuklar değiliz? Hiçbir varlık tarafından geçilmedik, geçilemeyiz ya Geçilmedik ne demek? Bizden evvel hiçbir şey yok demek Bunun manası zımnen kadimi çağrıştırıyor Kadime delalet ediyor yani bu Ama hadis şeriflerde var mı? Var. Ee, zaten mana sahih olduğundan, sıfat Allah-u Teala hakkında sabit olduğundan, bu ad-i de mana mevcut olduğundan hadis-i şeriflerde geçiyor. E tabii ki Bukhari Müslim gibi kaynaklarda olmasa da diğer e, kaynaklarda geçen dualar var. Mezhur dualar var. Mezhur. Bu dualarda var. Ya kadîme el-i Ey ihsan Kadim olan. İhsan demek iyilik. Allah-u Teala'nın Bize olan iyilikleri Göklere, yerlere, içindekilere, dışındakilere Canlılara, cansızlara Hayvanlara, insanlara, cinlere, meleklere Feleklere, hepsine iyiliği var e Zaten bizi var ederek iyilik etti bize E tamam Bu iyiliği için ne diyor duada Ya kadime el ihsan Yani Ey ihsanı Kadim iyiliğinin başlangıcı olmayan Niçin iyiliğinin başlangıcı yok E ben 54 sene evvel doğdum Veyahut anamın karnına düştüğümde yaparsam, 55 etsin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 Hangi vakitte yaratacağını da ezelden takdir etmiştir. O vakit geldiğinde ihsanı bende eseri zuhur etmiştir. Ama bu Allah Teala'nın ihsanını 54 sene evvele sınırlamaz. İhsanı kadimdir. Hepimize iyiliği ezeli. Niçün zatı ezeli, niçün ilmi ezeli, niçün kaderi ezeli? Çünkü bildiğine göre takdir buyurmuş. E bu da ezeli olunca ihsanı ezeli oldu. Hadi şerifler ya kadim el ihsan. Ey yani Sen da anamın karnında nerede ruhlar aleminde bedenler yaratılmadan 4000 sene evvel ruhlar alemi ruhlar aleminden 4000 sene evvel rızıklar alemi hepimiz rızkını gönderdi rızkıcın yediğimiz çorba o zamandan geliyor önümüze hesapla kitapla geliyorum. Allah Teala hesap süş yapmaz ve kul şeyin inde bi her şey kaderle miktar ile ayarla ter, tertibiyle tespit ile Allah katında celle celaluhu. Bizim gibi haşa Ölçüsüz tartısız. Rastgele bir iş yaparız ondan sonra. Ölene kadar ah nasıl yaptım, vah nasıl ettim. E, bir şey bilmiyorsun Cahiliz. Akıbeti umuru bilmiyoruz ki bu, bu işin sonunda ne getirecek ne götürecek. Hiç bilecek böyle yanlışlar yapar mıydık. Ne kadar maddi manevi zararlara girdik bu yaşa kadar. Ne kadar pişman oluyoruz. allah Teala hiçbir şey pişman olur mu? Neden? Hatası yok ilminde. Her şeyi önceden bildiği için. E sen ben. Her şeyi sonradan bildiğimizden bu hale geldik.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 Ya orada çocuk anasının karnında canlandı hala. Bize de haberimizdir. Yanındayız. Bu da son olacak acaba diyoruz. Ecelü menfilans ya. Yeryüzünde genç aile adam biziz ya. Onun için Mevla'nın ilmiyle bizim ilmimiz kıyasetlebilir mi ya? Onun ihsanı da kadim, ilmi de kadim, kaderi de kadim. Ya kadimel ihsan. Duada var. Ya men ihsanhu kadim. Ey o zat ki iyilikleri ta ezelden başlamış. Ya men ihsanu ihsan. Ey o zat ki iyilikleri her iyiliğin fevğinde. Ananın babanın elinden benzer yahu Rabb'inin ihsanları. 13'ün hadis şeriflerde vardır. Şimdi kadimlik yani mefhum olarak iki türlü mülazadır Bir var tekaddüm bileptide. Yani kadimdir eskidir diyelim yani esk, öncedir öncelik. Öncelik olarak lügat manasından anlatabilirsem daha güzel olacak. Tekaddüm öncelik. Bu öncelik iki neviyidir, iki kısımdır. Bir öncelik başlangıcı olmayan bileptidir. Önce bu ama ne kadar önce? Git git git git git, git başı yok. Başlangıcı. Yok. Şimdi bu ancak Allahu Teala'nın zatıyla sıfatlarına mahsustur. Başlangıç noktası bulunmayan bir öncelik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 fiillerin sıfatları da fiillere ihya diriltmek Yahu ezelde kimseyi diriltmemişti ki olsun diriltme sıfatı vardı bir marangoz bunu 20 sene evvel yapma kabiliyeti var idi 20 sene evvel yaptı bunu bizim Sadullah efendi eşi de bunu yaptı diye mi marangoz oldu ya zaten marangozdu 20 sene evvelden veya 30 sene neyse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 Önceliği var. Her şeyden önce gökler yerler. Şu anda gördüklerimize göre. Tabi lev-i mafuzu, arşiv falan göremediğimize göre. Gördüğümüze göre gökler önce. Önce ama durduğu bir nokta olan, başlangıçsız önceliği yok. Nesi var? Bir noktada başlangıcı olan önceliği var. Çünkü bir noktaya geliyoruz, bir gayede intihap buluyoruz ve duruyoruz. Diyoruz ki, yani 10.000 sene evvel gökler yoktu mesela diyoruz. 20 bin sene evvel kesinlikle yoktu diyebiliyoruz mesela.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 başlangıcı olmamak anlamında kadimdir diyor. Şimdi niye İmam Gazazetleri bunu böyle hem tek diyor, hem kıdemli diyor, hem de başlangıcı yok diyor. 3 kelime burada kullanıyor. Birbirine mukayene yapmış diyor şarihler. Niye yapmış bunu diyor? Ha, burada işte İbn Teymiye gibi sapık itikatları olan, e, hoca alim geçinen işte birilerinin de e, Nureddin Yıldızlar'ın müştehit dedikleri yani müştehit dedikleri Haşa eee İbnü Teymi gibi adamlar felsefeciler, felasife. Bunlarda şöyle bir e, safsata var. Şöyle bir safsata var. Diyorlar ki bu alemin de evveli yok. Aa! Evvel yok ne demek ya? Evvel yok dedi Allah ortak etti Haşa. Hani sen Buhari'ye inanıyordun. Selefi geçinenler hani siz Buhari'ye sahih diyordunuz, inanıyordunuz.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 Değil canlı yayında ecel sallıyorum falan. Yani şimdi söfes tayiye gibi eşyanın hakikati yoktur. Hiçbir şeyin vücudu, varlığı yoktur. herkes Her şey hayaldir falan. Bunların tabii sonunda getirecek. Ahmet Hulusi bu kafada. Ahmet Hulusi kafaları. Yani bunların son getireceği nokta ne olacak? Ahirette yok, cennette yok, cehennette yok. E niye kimi cehenneme atacak ya? Adam zaten rüyada zina günah Günahın var. E zaten bu hayat hakikatta yok. Hepimiz rüyadayız. İyi. Kes, doğra, parçala, tecavüz et. Bu alemin hakikati yok ki ya falan felan. Bu kafa sakat. Ne sakatı ya? Dinsiz kafa. Şimdi bu alemin de kıdemi var. Yani Bunun tersine bir diyorlar ki bir kısmı şu anda bile varlığı varlığı yok bu alemin. Bah, bah, bah. Rüyadayız. Bir kısmı da diyor ki bu alem ezelde de vardı. Nasıl vardı? Gökler böyle değildi. Yerler böyle değildi. İşte Bekoz böyle değildi. Üsküdar böyle değildi.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 Yani allah Teala'nın varlığıyla beraber bu alemde vardı. Allah neyi yarattı o zaman? Ham madde üzerinde işlem yaptı. Bu ne demek ya? Kur'an-ı Kerim bütün ayetlerinde ne buyuruyor? Yebdeu. Baştan yarattı. Yoktan yarattı diyor. Elbari'u. Yoktan yarattı. Elfâtur'u. Yarıp yaratan. Yokluktan çıkartan diyor. Bütün Kur'an-ı Kerim bunu söylerken sen nasıl tanıyorsun ki bu aleminde ham maddesi vardı yani ezelde. Allah Teala'nın yaratması yani ona şekil vermesi falan. Ne gibi? İşte hamuru başkası getirdi de e, işte evdeki de şey yaptı. Poça yaptı yani. Böyle bir şey olabilir. Allah Teala yoktan yarattım diyor. Onun için bu aleme nev ammâ denir buna. Nev ammâ ne demek? Bir tür, bir çeşit, bir şekil. Yani ondan evvel hava idi. Fumesteve ale's sema ve duhanun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 Bu şunu anlamak lazım. Allahu Teala kadimdir, başı yok, başlangıcı yok. Neden? Eğer Allahu Teala'nın şu noktaya geldiğimizde Allahu Teala da yoktu haşa diyecek olursan ne demiş oluyorsun Allahu Teala hadis. Sonradan olmuş demiş oluyorsun. E ne kadar evvel olsa da, her şeyden evvel olsa da başlangıç noktası var dersen sonradan oldu demiş oluyorsun. Evvelinde yokluk geçti.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 Kuvvetlendirmek için cümledir. O zaman bir şey daha geldi meydana. Bu da nedir? مَا فَبَتَ قِدَمُهُ سْتَحَالَ ademu Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Anladım mı anlamadım bir şey. Anladım. E biz de niye sohbet yapıyoruz? Anlatalım diye, değil mi? Siz de dinleyin diye oturuyorsunuz değil mi? Boşuna oturmuyorsunuz burada. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Ne demek? Bir şeyin evveli yoksa sonradan yok olmasını düşünmek de muhaldir.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 Madem ki kadim olduğunu anladın, madem ki evveli baş olmadığını anladın, madem ki ezeli olduğunu anladın, madem ki bidaayetin başlandığı bir nokta olmadığını anladın ki bunu mecbursun anlama. Asrı takdirde haşa ve kella bizden ne farkı kaldı? Bizi kim yarattı o zaman? Bizi yaratan mutlaka bizim varlık sahasına çıkmamızda tercihini kullanan iradenin mutlaka ne olması lazım? Başka bir şey, varlık tarafından yaratılmış olması lazım. Aksi takdirde zincirleme gider, gerisi bulunmaz. Gerisinin bir noktada durmadığı hiçbir şey, kaide, mantık yürümez. Mutlaka bir yere varması lazım. Burada nereye var diyor? Ve ilallah-i umur. Bütün işler Allah'a döndürülüyor. Gel gel gel, git git git. Nereye gittik durduk? Allah'ta durduk. Gönl kimi yaratı Allah-u Teala. Yer kimi yaratı allah Teala. Her şey allah Teala.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 Akıl bunu iktiza diyor. E, aklı selim, kalbi selim de buna böyle iman ediyor. Çünkü bunun aksini düşünmek muhal. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Madem ki evveli yok demek ki sonu yok. Ebediyyün ebedidir. La niatele sonu yok. Şimdi burada efendim ne güzel şeyler konuştuk elhamdülillah da. E, Şunla bitirelim. Daha işte iki cümle, 3 cümle okuyabildim ama bitirmek durumundayız. Mevcudat yani varlıklar.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 Cehennem katır, trilyar senedir desin kafir olursun. Çünkü Kur'an'da sonu yok buyruluyor. Sonu yok. E, cennete giden Müslümanın da sonu yok. O da orada ebedi nimetler işlesin. Rabbim cümlemize cümle mübarek ki cürbetine nasip müessere eylesin. Amin. İşte varlıklar üç kısımdır. Alın size kaideyi külliye. Ezeli ve ebedi ancak Allah-u Teala. Ne ezeli, ne ebedi? Dünya ve içindekiler.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 bekliyor. İnşallah rahman. Önümüzdeki cumartesi e, saat 8'de yani saat 8 yapıyoruz orada. Saat 8'de çünkü Bursa'da uzaktan geliyorlar falan da dönüşlerini hesap ediyoruz. Erken başlıyoruz. Normalde e, bizim cami eee cam sohbeti de mi 8'de. Cam sohbeti de 8'de. Halkla buluştuklarımız 8'de yani. Öyle. Kade budur. Efendim çabuk erken evlerine dönebilsinler diye. Yarım saat kardır diyerekten. İnşallah bu cum e, cumartesi saat 8'de Bursa Vakıf Köy Derneğinde e, Efendim e, konuşmamız, sohbetimiz olacak. Orada hanım kardeşlere yer var. Daha da genişletiyoruz ama alt katını ama yine de var. Bayağı bol yer var. Kadına, erkeğe, gelene rahat rahat sığacak kadar. Orada geniş yani çok. E, o bakımdan hepinizi kadın erkek cemaat Bursa'ya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 O canlı yayın olarak o gece canlı yayın yapılmıyor. Bunu da haber verelim. Canlı yayın yapılmıyoruz. Bursa'da sohbet yok anlamında. Yalan yere işte dağıtıp da millet sohbete gelmesin diye fitne yapanlara Allah havale ediyorum. Böyle bir şey yok. Biz cumartesi inşallah Bursa'da olacağız. Allah Teala manileri izah eylesin. Yardımcıları vesileleri ziyade eylesin. Amin. Önümüzdeki de salı. Önümüzdeki salı akşamında da inşallah saat 8'de. E yine Hayder'de Fatih Halit Caddesi'ndeki derneğimizde de e, artık Şifa-ı Şerif derslerine mutat salı sohbetleri olarak, salı sohbetleri olarak ilkini bu salı başlatacağız. Ondan sonra da inşallah devam edeceğiz. Allah Tebbi Aleyküm Teala hepimize hepinize sıhhat ve afiyetler, hüsnü istikametler, hüsnü katimeler, dünya ahiret, saadetler, selametler, ihsan eylesin. Mubarek gece hürmetine ve konuşulan marif ilahi hürmetine, esma ilahi sıfat ilahi hürmetine E, Rabbin fazl-u kerimle cümlemizi, yüce zatını e, Kur'an-ı Kerim'de, hadd-i şeriflerde ve akaret kitaplarımızda tanıttığı vecile hakkıyla tanıyanlardan eylesin, tanımaya muvaffak eylesin. Amin amin bi hurmet taha ve yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil al alil kadri el azaymil cahi ve ala alihi ve sahbihi subhane rabbike rabbil izzeti amma yasufune ve selamnu alel murselin Welhamdulillah i Rabbil alamin. Eh mi umafammyn. Ilha Cherfewi NebiyYi Salhu anhela. Resum a'lhypa со my severely? F 1989 Ewall di gydaf. Rwadael